Onun için göğte, sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen, seviyorum dese de yalan söylüyordur. Der. Yani seven insan sevdiğini hoş görür. Efendim seviyorum ama diye başlayan cümlelerin hepsinde muhakkak sevgiden bir şeyler veriyoruz demektir. Yani bizden sevgi adına birçok şeyler kaybediyoruz. Seven insan sevdiğini dinler. Yok kardeşim mümin mümini sever, Müslüman Müslümanı sever. Ama asla dinlemeyiz. Biz kendimizi herkesten daha çok severiz. Onun için anlaşamayız, dövüşürüz. Aynı şeyi söylediğimiz halde dövüşürüz. Aynı şeyi konuştuğumuz halde yani aynı şeyi söylesek de yine dövüşürüz. Çünkü biz kendimizi çok severiz. Öyle ki bize rakip olacak insanları kıskanırız. Bize engel olmak isteyen durumunda gördüğümüz insanları kıskanırız. Yok olmasını dahi isteriz. Demek ki sevgisizlik var. Bu toplumun ilacı bu enerjiye sahip olmaktır. Toplumda diğer insanları kabul gözüyle bakmak, Onlara bir ölçüde hoşgörüyle karşılamaktır. Büyüklerine saygı, küçüklerine şefkat göstermeyenler bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi ve saygı yine ikiz kardeştir. Sen seveceksin ki saygı göreceksin. Yaşlı olmak yeterli değildir. İlim sahibi olmak o kadar yeterli değildir. Ama sevgi ve saygıyla doktor ilim sahibi sen sen de sevgi ve saygıyla beslenirsin. Bir insanı sevginden mahrum etmek onu öldürmektir. Manen, ruhen ve sosyal olarak onu toplumdan dışlamaktır. Bu açıdan mümkün mertebe Sevgi ve muhabbetle, saygıyla insanlara yaklaşmak, onları hoşgörüyle karşılamak, yanılmak insani bir şeydir. Yanılmamak, hatasız olmak insani değildir. Onlar melekleşmedir. Biz ki melekleşemeyeceğimize göre bu açıdan her insanın hatası olabilir gözüyle bakalım ve bu şekilde düşünelim sevgili kardeşlerim. yüzünü cennet haline çeviremeyiz. Ancak bir sanal cennet olmasını istiyorsanız, mümkün mertebe sevilmeyi hak edenlere sevgimizi vermeliyiz. Sevmeyi kendimize yasak etmemeliyiz. Sevme insanı insan yapan bir unsurdur. Elbette hayvanlarda da vardır. Ama onların sevgisi hayvanidir ve geçicidir. Menfaata dayalı sevgilerdir. Sevgi aynı zamanda ilgiyle beslenir, ilgiyle doğar, ilgisiz sevgile inanılmaz. İlgi duymadığın veyahut dinlemediğin veyahut da sürekli senin konuştuğun kişinin ve sürekli ben konuşayım dediği insana ne sevgi ne de saygı söz konusudur. Bu devrin insanı bu şekilde bir hastalıkla hastalıklıdır. Öncelikle tedaviye buradan başlamak lazım. Aramızda birilerini barındırmak istiyoruz. Ancak olmuyorsa muhakkak sevgimizde kusur vardır. Ya onun ya benim sevmede nasibimiz ve onu kullanmak onu ortaya koymakta yanlışımız vardır. Ya dinlemiyoruz ya da illa beni dinlesinler istiyoruz. Ya da illa ben haklı çıkayım diyoruz. Sonra da sevdiğimizi söylüyoruz. Bunlar birbirine paradoksal ters durumlardır. Bunlardan birini yanlış yaptığımızı düşünmemiz lazım. Bir şeyi çok sevmek, insana o şeye karşı kör ve sağır yapar buyuruyor Peygamberimiz. Ve Elbette ölçülü sevmek lazım. Sevmenin gözü kör etmemesi için ölçülü sevmek lazım. Hak ettiği kadar sevmek lazım. Ama bazı insanlar sevmeyi hak edemez. Onu hak edecek ne dinleme, ne ilgi, ne de alaka gösterir. Ve sözü bana bu sevgiye de çok muhtaç olmasına rağmen sevgisiz yaşamayı tercih ediyormuş gibi görünür. Oysa insan olan insan o sevgiye ihtiyacı vardır. Çoğu zaman sevgiyle yaklaştığımız çok haşin insanlar uslu olmuştur. Hayvanlar da böyle. Sevgiyle okşayarak ve güzelce muhabbetli yaklaşın. Hayvan bunu hisseder ve size kendisini teslim eder. Sözünüzü dinler, sizinle beraber davranışlarını da beraber ya olmasını sağlarsanız onun için İnsan da böyledir. İnsanın bir tarafı hayvani kısmı vardır. Onunla ona hissiyatıyla yaklaşın. Hiçbir şey anlatmayın. Hiçbir şey söylemeyin. Ancak ona o hissinizi belirtin. O sizi dinlemeye hazır olur. İnsanı eğer ki kendinizi dinlemesini istiyorsanız, onu efendim o hale getirmek istiyorsanız önce onun kalbine sözler söylemelisiniz. Ona sevgiyle yanaştığınızı ve sevgilisi ona belirtmeniz gerekir. Ondan sonrası kolaydır. Eğer bir kale fethetmek istiyorsanız ona düşman olmadığınızı söylemeniz ve de tavırlarınızla bunu belirtmeniz gerekir. Bu durumda o kişinin bütün kapıları açılacak ve rahatça o kişiye ulaşacaksınız. Sevgisizlik karanlığa benzetilir. Sevgisiz insanlar karanlıktadır. Sevgisini eğer karanlığa aydınlatmak için ulaştırmak istiyorsanız o zaman dinlemek, anlamak, korkuları gidermek, yabancılaşmadan uz uzaklaşmak lazım. Bu açıdan sevgi büyük bir silahtır. Sevgiyle yaklaşan insanlar, dinleyen, hoşgörüyle samaha gösteren insanlar tahammül gücü olan sabırlı insanlar hep başarılı insanlardır. Zaten biz de başarı istemiyoruz mu? Başarılı olmak istemiyoruz mu? O zaman muhakkak sevmemiz, sevilmemiz bizim için de bir kıdadır. Her başarıya ulaştığımızda bize sevgi ve saygı olarak, saygınlık olarak geri dönecek hazinelerdir. Bu hazinelerin kapılarını kapatmak istemiyorsan insanlara sevgiyle yaklaş. Bu açıdan belki sevgisizlik toplumu bilge toplum olsa da, bilinçli toplum olsa da hep o bilgilerle birbirlerine silah çeken insanlar durumuna geliriz. Maalesef bugünün insanı böyledir. Bugünün insanı bilgi ve bilgiyle ilgili bütün imkanlara sahiptir. Ancak asla bunu müsamaha hoşgörü ve sevgi donanımına sahip olmadığı için karşılıklı silah olarak kullanmaktadır. Tabii ki her silah öldürücüdür. Her silah muhatabına çekilir ve muhatabını yok eder. Ya kısmen ya tamamen ona yok eder. Muhatabın yok olması bizim için aynı zamanda büyük kayıptır. Muhatap iyi yönden yaklaşılmış olsaydı, sevgiyle, hoşgörüyle, dinleyerek o zaman o kazanılacak ve güç olacak bizim lehimize bir oluşan güç. Bundan mahrum kalacağız. Ve bundan mahrum kalınca da elbette nihayet yalnızlık bizim için bir karanlıktır. Kendi zulmetimizle, kendi karanlığımızla, kendi günahımızla cezalandırılmış olacağız. Bu açıdan sosyal ilişkilerde sevgiyle, hoşgörüyle, dinleyerek ve insanların haklı olabileceği tezini ön plana çıkara bizim haklı olduğumuz kadar onların da haklı tarafı var, olabilir, bakış açısına sahip olmak lazım. Bunu elbette çoğu arkadaşlarımız yapıyor ve bu bilgilere de sahiptir. Ama ne var ki, herkesin muhakkak öyle ya böyle bir hatası da olabilir. Ve bu hoşgörüyü gerektiriyor. İnsanların efendim hoşgörü demek yaklaşım tarzıdır, asla yanlışın hoşgörülmesi değildir. Ama önce, Hoşgörüyle yaklaş ki yanlışı düzeltebilesin. Hoşgörüsüz sert bir şekilde tavırda yaklaşımda o kişiyi karanlığa terk etme anlamına bu tehlikeyi göz önüne aldığın anlamına gelir. Bazen bu tehlike kayba söz konusudur. Muhatabını yitirmene, muhatabına ulaşmama tehlike söz konusudur. Efendim böyle hoşgörüyle de kimseyi yola getiremezsin ki. Elbette önce ulaş sonra yola getirmesi için. Doğruyu biliyorsan doğruyu ona anlatman için fırsat bulursun. Önce yaklaşırken kaçırma tehlikesi bu açıdan çok büyüktür. Sevgisiz müdahalelerin hepsi her zaman onun psikozunda, onun iç aleminde, onun hissiyatında tedavinin hep acı veren şey olduğunu, insanlardan yardımın hep zor olduğunu ve insanlara ulaşmanın tehlikeli bir şey olduğunu bu hatrayı onda bırakmış oluruz. Onun için önce hoşgörüyle, sevgiyle bunu ses tonunda, konuşurken efendim davranışında, görünüşünde dahi göstermen işi kolaylaştıran sebeplerdir. Seveceğiz ama kendimi çok seviyorum. Diğer insanları sevemem. Kendisini çok seven insan başka insanları sevmeyi bilemez. Çünkü sevme önce kendisini aşmayı gerektirir. Kendisini aşmış insan kendisiyle mutlu insandır. Varlığı ne halde olursa olsun, ister efendim engelli olsun, isterse herhangi bir zarara uğramış olsun, herhangi bir şekilde toplumda sevilmemiş biri olsun, bir yerde kendisini sevmekle işe başlaması gerekir. Kendini sevmek kim olduğunu bilmekle, nasıl biri olduğunu bilmekle başlar. Kendini kandırarak sevmek palyatif çözümdür. Doğru olanı tespit, belki de bu şekilde bununla memnun olmasan da ben buyum diyebilmek sevgiye zemin oluşturur. Kendisini seven insanın kendisini aşması da kolaydır. Çünkü bütün bilgiler kendisinde severek, sevilerek oluşmaktadır ve kendisini sevmek bu manada temel ilkedir. Sosyal yapıya çıkmak ve ictimai toplumda yer almak istiyorsan kendi bu sevgi ve muhabbetle etrafa bakman için bu enerjiye ihtiyaç vardır. Kendini sevmeyen insanın dışarıya baktığı zaman diğer insanları da çok sevimsiz görecektir. Kendi içindeki ayna ile enerjiyle dışarıya baktığı için kin dolu ve kendisini kötü gören bir insan durumunda Dışarıdaki bütün varlıklara da o şekilde bakacak ve iyi niyetle yaklaşan insanları da kötü görmeye başlayacaktır. İşte sen kendini, kendine ulaş ki, kendini sev ki, kendini tanı ki, son Allah'ı tanıyasın. Men arafa nefse, fekad arafa rabbe. Kendini tanı ki, Allah'ı da tanıyasın. Sözünün anlamı budur. Kendisine ait merhameti olmayanın, kendisine kendisine sevgisi olmayanın, Başkasına enerjisi yok ki sevebilsin, onları dinleyebilsin, onlarla konuşabilsin. Hocam yazılarımı okuyor musunuz? Evet, evet okuyorum. Tabii ki sevgilerin en güzeli en karşılıksızı Allah sevgisidir. Yani birilerini ben severim, karşılık olunca, karşılığı görünce ve muhakkak da bir karşılığı vardır, nedeni vardır. Niye seviyorumun bir karşılığı. Dolayısıyla Allah sevgisinde ise nedensiz severiz. Elbette nedeni de vardır. Nedeniyle sevmek akıl boyutunda kalır nedensiz sevmek, ruh boyutunda hissiyatımızla severiz. Baba, evlat anne, evlat kız arasındaki sevgiler bu tür sevgilerdir. Bazen çok zaruri sevgilerdir. Gıda gibi, nefes gibi, su gibi hava gibi bir güzel sevgidir anneyi babayı severiz. Onlar da bizi böyle severler. Belki de bunun nedeni kendilerinin bu evlat, anne baba ilişkisidir ancak, bunların kendi varlığıyla ilgili zaruri bir ilişkidir ancak, bu sevgi nedensiz sevgidir. Elinde olmadan severiz. Bir tür sevgiler vardır ki, kendi yalnızlığımı gidermek için, kendi kişiliğimizi doldurmak için, kendi eksikliğimizi tamamlamak için severiz. İşte bu sevgi, kıda manasınadır. Elbette anne baba sevgisi de kıda manasınadır. Bunların hepsi toplumun sosyalleşmesinin gereğidir. Bu işin alfabesidir. Topluma kendine güven içerisinde çıkan insanlar başkasını dinlemeyi severler. Dinleyip de ilaveten kendilerinin fikirlerinde dinlenmiş olması onlara sevgilerini besler ve onlarla bu paylaşım bir hazinedir. Onların hayatında unutmayacağı güzel anlar bırakır. Sevgisiz toplumların çok bilgili olması, az önce söylediğim gibi o toplumun çok huzurlu ol, olması, çok efendim, manevi hissiyatı güçlü toplum olması anlamına gelmez. Hem bileceğiz, hem de o bilgiyi, o hazineyi bizde var olan bir hale dönüştüreceğiz. İçimizde, dışımızda, etrafımızda onu kabul edeceğiz. Sosyal, içtimai hayatın bütün temelinde insanın her şeyi kendi lehine döndürecek bir yolu bulmasıdır. İşte bu yol sevgiyle başlar. Önce kendini seveceksin ve toplumu seveceksin. Diğer insanların da aynı senin gibi sevgiye ihtiyaç olan insanlar olduğunu, önce onları dinleyerek ulaşabileceğini ve onları saygıyla, hürmetle anıp onların fikirlerini dinlemek, yanlışları varsa yanlışı insan olduğu için tolere etmek ve onların yanlışları ile ilgili düşüncelerimizde sürekli kötü niyetlerden kötü düşüncelerden uzak durmak lazım iyiye yorum bize büyük bir hazine kazandırır sonra sevebiliriz bu açıdan haram ve helalların önemi de büyüktür haram ve helalı sakın şöyle anlamayın yani Allah sevgiyi haram etmiştir hayır sevgiyi sınırlamıştır niye? çünkü gücümüz sınırlıdır sevgi bir hazinedir ve sınırlı bir hazinedir. O eğer ki yanlış yerde kullanırsak bize geri dönüşlü bir silahtır. Bizi tehlikeye götürecek silahtır. Onun sevgiyi doğru kullanmak adına haram ve helallara dikkat etmek gerekiyor. Arkadaş ve çevre edinmek sosyalleşmenin birinci şartı. Arkadaş ve çevre. Elbette buna ihtiyacımız var. Ama arkadaşları ben dinliyor muyum? Onlara hürmetle, saygıyla yaklaşıyor muyum? Bunu yapabiliyorsam arkadaşım çoğalır ve sevilirim. Belki sevmekten öte daha değerlisi sevilmiş olmaktır. Sayarsın, seversin. Ancak diğer toplumlar seni Sevip saymıyorsa, saygı duyulmuyorsa bir yerde benim eksiğim vardır. Ya sevgimde ya dinlemede. Ya hoşgörümde bir eksiklik var. Ben sevdiğim halde diğer insanlar beni sevmiyor. Neden diye araştırdığımızda hep dışarıdakilerinde suç bulan insan küçük mızıkçı çocuklara benzer. Sevgiyi de beceremeyen insanlardır. Sevgi özellikle kişinin kendi hazinesidir. O hazinene iyi kullanır. Doğru yerde kullanır, doğru zamanda kullanırsan o senin hazinen hem sana hem diğer insanlara faydası vardır. Bir yerde sen bunu yanlış kullanıyorsun, onun için muhatabın da algılamasında ve ona ulaşmasında problem vardır. Sevgili insanların asla bir başkasının dinlemesi ve onların haklı olabileceği tezini kabul ettiremezsiniz. Hep kendisi haklı olmak ister. Hep kendisi haklı olmak ister. Sessiz bir müzik dinleyemez. Bir Kur'an dinleyemez. Güzel bir sesi, tabiatın güzelliklerini seyredemez. Çünkü sevmeyi bilmiyor. Dinlemeyi bilmiyor. Bu toplum, çok bilge bir toplum olsa bile, çok bilgili toplum olsa bile, sevgiden mahrum toplumların kaba sözleri, sert sözleri, bazen dinden de insanları uzaklaştırabilir. Çok sevdiğimiz Allah inancını onun ağzında görmüş olmak, bunun Allah'ın adını kullanmış olması, Allah'ı seven insanları Allah'tan uzaklaştırıyorsa sus gitsin daha iyi. Anlatma. Önce sen kendini bul ve sev. Sonra insanları dinlersin. Her sözünde insanlık görünür ve her sözünde sevgiyle çıkan nurlu sözde insanların kalplerine çok ihtiyaç duydukları bir yağmur tanesi gibi gıda olarak düşer ve merhamet olarak meyve vermeye başlar. Bizi seven insanların sevgisi bizi beslerken şımartmasını da yüz vermemek lazım. Evet, birçok insanlar bizi şımartırcasına severler. Ama bu esas değildir. Bu esas alınma, alınmaz. Ne yapacağız bu durumda? O kardeşlerimizin hüsniyetini göreceğiz. Sevgide, sevgideki veyahut sözlerin ne olduğu değil, onun niyetinin ne olduğu olabileceği üzerinden kardeşimize yaklaşacağız. Kardeşimizin hüsniyeti ne kadar güzel. Ne güzel düşünüyor hakkında. Ben onu hak ettim mi acaba diye düşüneceğiz. Sevginin, sözün, teksinli olduğundan bağımsız, insanların ne kadar değerli olduğu ya da olabileceği, insanları aynı bir bağ bahçeye, güzel bir ağaca benzeterim. Güzel gül ağacı gibi. Ne kadar bakarsanız, baktığınızda ne kadar güzel meyve veriyorsan, bunun esası göz önünde bulundurulması lazım. Yani değer verdiğimiz insanlar ne kadar güzel oluyorlar, ne kadar meyveleri tatlı ve neticesi tatlı, güzel güller, çiçekler açılıyor ağızlarında, dillerinde, konuşmalarında ve kardeşliğimizde. Bu sevginin beslediği, bu rahmet suyudur, sevgi suyu, merhamet suyudur, şefkat suyudur. Besleyin, besleyin. Hem bize ihtiyacımız var hem başkasına. Hepimizin bu konuda büyük ihtiyacı var. Arkadaşlık deriz de bazen arkadaşlığın nasıl olması gerektiği üzerine hiç düşünmeyiz. Arkadaşlık nasıl olması gerekir? Bir dost dediğin insan nasıl dost olur? Dost olmanın gerekleri nelerdir? Dost olmayla ilgili ne düşünüyoruz, ne anlıyoruz? Bazen çürük dostluklar vardır. Temelleri çürük, menfaatlar üzerine kurulur. Efendim menfaat olmaması mı gerekir? Elbette olur. Menfaat meyve olarak düşünülür. Ancak asla menfaat işin temeli olarak kurulmaz. Meyve olarak olursa karşılıklı olması şarttır. Birileri beslenmiş ağaçtan yemek istiyorsa o ağaca da bakması gerekir. Meyve veren ağaca hoyratça davranıp da meyvesinden istifade eden nankör insandır. Ama dost olan insan meyvenin o ağaçta nasıl alınacağını aldıktan sonra tekrar yerine meyvenin gelip gelmeyeceği bilincine sahiptir. O insanı gönlünü hoş tutarak oradan bir daha meyve gelmesini sağlayacak tarzda, biçimde ağaçlardan meyve koparılır. Bizim öyle dalından alınır. Meyveler, çiçekler, güller bir dahasına ihtiyacı olurum diye bakılır. İnsanlara da bir daha acaba, yüz yüze geleceğiz, beraber olacağız, selamlaşacağız, daha daha ulaşmaz da insan insana ulaşır. Atasözünün söylediği gerçek de budur. Biz insanları bir defalığına, işimize geldiği kadarıyla, şeklinde değil, onun sürekli dost olmasını sağlayacak şekil ve tarzda ilişki kurmamız, dostluklar kurmamız, arkadaşlıklar kurmamız gerekiyor. Arkadaşlık Elbette bu manada sosyal hayatta ihtiyaçtır. Güzel dostluklar en güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ansar ve Muhacir arasında kurulmuş. Bu dostluklara tarihte bir daha örneği rastlanmayacak, görülmeyecek olan dostluklardır. Elbette bunu belki aynısıyla gösteremeyeceğiz. Ama en azından öncelikle hedef ve model olarak bunu seçmek lazım. Bu güzel örnekler dinimizde varken başka türlü menfaat temelli, egoist ve de toplumu küçük gören, toplumda kategorize edilmiş tabaka tabaka toplum gören ve büyük ve küçükler diye ayıran şeklinde bir dostluk kuramazsınız. Bunlar ancak o tabakalar arasındadır. Tabaka ve şehitler geçildiği zaman o e, taksimatın aşılması zorluğu sürekli kalacaktır. Fakirler zenginler arasında, efendim bilenler bilmeyenler arasında, cahiller alimler arasında bu zorluğu aşamayacaktır. Cahil olmak elbette suç değildir. Ama bir türlü bunun yolunu aşmak lazım. Yani bir türlü efendim herkese tolere edebilecek, herkesin cehaletini aşabilecek bir yöntem bulmamız lazım. Evet biliyoruz bu konuda bu kişi bilgi, bilgili değil. Ama bunun bilgisizliğini suizan edecek şekilde tarza yaklaşmamak lazım. Ne yapacağız? Hoşgörüyle. Tamam kardeşim. Olabilir. Belki bu konuda sizin bilginiz yok. Ama mü mühim değil. Mühim olan sizin evet evet bu kardeşimizin ha, kırmızısı alınmış zaten. Evet Böylece birkaç cümleyi paylaşayım dedim. İnşallah sabah sabah sizi rahatsız etmiş olmadım. Ee, elim adamlarında da bu şekilde böyle sevgiyle ilgili konuşmalar olduğu zaman şaşırıyoruz yani. Diyorlar ki ya efendim ne oldu yani falan. Dolayısıyla belki çok gıdamız ihtiyaç duydum. Akşamları dinliyorum bazen. Yani çok şeyler söylüyoruz. Çok şeyler anlatılıyor. Anlatılıyor. Efendim çok şeylerden ama maalesef Orada sevgisizce sunulan bir sürü değerli bilgiler sevimsizleşiyor. Bilginin kendisi sevimsizleşmiyor. Ama bilgiyi biz sunduğumuz için ortam sevimsizleşiyor. İnsanlar bir diğerini dinlemiyor. İnsanlar bir diğerine dinleyecek vakit bulamıyor. Ortamın harareti, ortamdaki sıkıntılı hal, efendim kimse kendisine layık görmediği şey başkasına kolayca layık görüyor. Aynı kötü durumun diğer insanların sana yapsa hoş görür müsün, normal bulur musun, sevinir misin dediğimiz birçok durumu biz başkasına kolayca layık görüyoruz. Çünkü biz kendimizi seven egoist bir topluluk olmaya başladık. Kendisinden başkasının değersiz olduğunu düşünen, sözleriyle bunu belirten insanlar haline geliyoruz. Evet. Efendim bu kadarıyla inşallah sabah biraz serzenişti. Aslında kendime belki de ihtiyaç duyduğum gıdayı Sizinle paylaşıyorum. Bir sezeniş diye kabul edin, efendim kendimizi acıyalım. Biz değerli varlıklarız. Bize de böyle olduğumuz gibi başka insanlardır. Onun için hep İslamiyette helal müessesesi vardır. Helal, helal, helal, helal. Yani ne demek istiyoruz? Helallaşın diyoruz. Kimsenin gönlünü kırmayın. kırdıysanız muhakkak onunla helallaşmaya, muhakkak buna dikkat edin. Tabii ki kolay olmuyor. Kolay da değil. Ama ne var ki kendimizi aşmaya çalışacağız. Diğer kardeşlerimizle helalleşmeye çalışacağız. Diğer kardeşlerimize sivri de bulunabiliriz. Onlarla yanlış şeyler konuşmuş olabiliriz. Bu durumlarda hep sürekli insanların gönüllerini hoş tutacak güzel sevgi yolunu tutmamız lazım. Efendim, her zaman bunu konuşmuyoruz. Bu konuyu konuşmuyoruz. Efendim, dost edinmek, etrafta çevrede dost kazanmak insanın manevi varlığının, şahsiyetinin gıdasıdır. Eğer bu gıdada mahrum kalırsak, o zaman zararı kendimize yapıyoruz. Felan kötü, felan kötü, felan şöyle, felan böyle, kim kaldı? Yok, işte bu kötüler içerisinde bir tanesini seçiyorum. Bu firavunca bir düşün, düşüncedir. Herkes kötü, İlle benim nefsim, ben iyiyim. Sonra kim istiyor, bunları da aşmış, ben de kötüyüm diyor. E ne kaldı geriye? Yani birisini bulsak ona da diyeceksin. Hayır, bu iş böyle olmaz. Yani bir yerde, bir yerde eğer önce evimizden başlayalım, önce kendimizden başlayalım, bizde hata olabilir mi? Biraz ihtimal. İhtimal var ise önce oradan başla. Biz kendimizde elbette bazı hatalar görürsek daha kolay olacak. Fizikte bir kural vardır. Artı artıyı içer, eksi artıyı davet eder. Yani birileri kendisinin eksik olduğunu, birileri kendisinin efendim Hatalı olabileceğini düşündüğü andan itibaren orada barış başlar, orada barış olur. Barışın olduğu yerde skünet olur, skünetin olduğu yerde sevgi olur. <gülüyor> Her dosta güvenilmiyor, fetih çıkabilir. <gülüyor> evet evet, maalesef çıkabilir. Ama buna rağmen yine, yine, yani 10 kişi 10 kişiden dokuzu yine öyle olsun, bir tanesini yakalarsın. Ama böyle düşünmezsen onu da kaybedersin. Bir tane varsa onu da kaybedersin. Onu da kaybetmemek için hoşgörüyle bakma, sevgiyle enerjimizi tüketmememiz lazım. Başkasını dinlemenin gereği budur. Biz niye başkasını hep dinlemek isteriz? Veyahut dinleme durumunda olursak yararlı? Çünkü bunun için. Yani içinden bir tanesini yakala yeter sana. Efendim işte şöyle oldu, böyle oldu. Bütün insanlar kötü, bütün insanlar sevimsiz. Bütün insanlar cahil. Bütün insanlar şu. Bütün saydık saydık saydık. Ne kadar kötü kelimeler varsa hepsini bulduk ve etraftaki insanlara marka ettik ve dedik ki bu. Ama ne oldu sonunda? İçinden birini mecbur seçeceksin. Yani kendi kötü, kötü damga vurduğun insanlar, kendin seçme durumundasın. Birileriyle selamlaşman gerekiyor, konuşman gerekiyor. Onlarla tek başına yaşayamazsın. Dünyayı kendimize karartmaya lüzum yok. Ee, e, i̇nşallah, inşallah daha iyi olacağız inşallah. Evet. İki bayram arasında nikah yapılır mı hocam diye <gülüyor> İki bayram hangi bayram? Milli bayram mı, dini bayram mı? <gülüyor> evet hocam. Hangi bayram değil mi? İki bayram arasında nikah yapılır mı? Evet. Yakın. Evet evet. İnşallah yakarsınız. Rahatlıyorum. Her zaman yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğin zaman. İki bayram çok yakınsa, mesela cuma bayramı bir de işte hangi bayram var diyelim. Ramazan bayramı aynı güne geldi. İkisi yakın. Ya da bir iki gün içerisine yakın. Bu durumda bayram, herkes bayrama gidecek. Senin düğüne kim gelecek? Kimse gelmez. Dolayısıyla bu, bu işin başka zaman yapılması doğrudur, daha doğrudur. Yoksa genel olarak böyle bir yasak yoktur. Mesela arada bir ay var. Rahat rahat düğün derneğini yapabilirsin. O zaman bir problem yoktur. Ben babamdan dini yönden ergenlik çağımda aşırı derecede baskı gördüm ve bu beni olumsuz etkiliyor. Görüşmeyi azaltmam günah mı? Aa, çok güzel bir soru. Görüşmeyi azaltmak e, ne sebeple? Sadece babamı üzmeyeyim diye.